Müzekkin nüfus nefislerin terbiyesi KUTBUL ı arifin eşref oğlu rumi hazretleri UZLET ey asis kardeş belki halktan uzaklaşmak gerekir uzaklaşmayan ve bütünüyle irtibatı koparmayan Dilini, dinini, midesini, gözünü ve yedi azasını koruyup kollayamaz. Azaların hepsinin kötülüğe yeltenmesinin sebebi, halkın içinde olmaktır. Zira halka karışan, ona uyar, uymak zorunda kalır. Uymayıp muhalefet ettiğinde düşman olur. İncitir, ona rahat yüzü göstermezler. Bu durumda, halktan uzaklaşmak, uzunet şarttır. Nice bela vardır ki, halka karışmaktan kaynaklanır. Kimi arifler, halkla sohbet halinde olmak, ateşle sohbet etmek gibidir. Ateşin faydaları vardır, ama ona dikkat edilmezse yakar der. İnsanın kurtuluşu, dilini korumasına bağlıdır. Belaya uğraması da, dili sebebiyledir. Ey aziz kardeş! Gıybetin, insanlara karışmakla mümkün olduğu görüldü. Yalan, riya, kibir, nifak ve haset gibi daha birçok kötü sıfat, insanlarla birlikte yaşamanın bir neticesidir. Bu sebeple uzlet, bir kurtuluş yoludur. İnsan yalnız kalmadan, Mevla ile muamele geliştiremez. Buna yol bulamaz. Uzlet, halktan uzaklaşmak, Özellikle bu zamanlar için gerekir. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda öyle bir an gelecek ki İslam zayıflayacak. Vaizler çok olup dünya için konuşacaklar. Allah'a ve peygamberine yalan söz isnat edecekler. O zaman geldiğinde hakiki alim az olacak. Bu zalimleri kovmaya güçleri yetmeyecek. Kimileri minbere çıkıp kendilerini övdüğünde, bu zalim vaizler oturup, seslerini çıkarmayacaktır. İşte bu zamanda, dilenciler çoğalacak, çalışanlar azalacak. Bu zamana kim yetişirse, insanların arasına karışmayıp, uzlete çekilsin. Ey aziz kardeş! Bütün hakikatiyle kabul ederiz ki, Seyyid, Sultan ve Ahir Zaman Peygamberi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sevgilisi ve ümmetin şefaatçisidir. O bizim için anne ve babamızdan daha şefkatlidir. Böyle olduğu için bize lazım ne varsa onu bilir ve söyler, bizi kollayıp gözetir. İşte böyle bir peygamberin buyruğuna göre Halktan uzaklaşıp uzlete çekilmek gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yukarıdaki sözünden hareketle Ya Resulallah işaret ettiğiniz zaman ne zaman gelir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya da şöyle cevap buyurdu. O zaman insanlar nefsleri ve dünyalık kazanmak için ilim tahsil ederler. Makam edinmek, şöhretli olmak, dünya nimetlerinden sebeplenmek için ilmi nefsi arzularına alet ederler. İlimle Allah'ın kapısına değil dünya beylerinin kapısına varırlar. Bu zamanın beyleri bunu bildiğinden kendilerini hor görür, değer vermezler. Zamanın en dindar bilinen alimleri bile dinlerini dünyaya satar, fakir fukaraya şefkat etmezler. Mescitler, mescitlere giden yollar boş, meyhane ve meyhanelere giden yollar dolu olur. İşte Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamanı ve insanlarını böyle tarif eder. Hakikatiyle o zaman bu zamandır. Sözü edilen insanlar da bugünkü insanlardır. Her şey gözümüzün önünde olup bitiyor. Bugünün insanlarının kötülükleri gün geçtikçe artıyor. Hayırları ise azalıyor. Durum bu olduğuna göre insanların arasına niçin karışalım? Yolumuzu şaşırıp ateşlere düşmenin manası nedir? Duymuşsundur. Nice aziz ve bilge insan, halktan kaçıp uzlete çekilme noktasında ittifak etmiştir. Kimi dağ başlarında, kimi de mağaralarda, ibadet ve itaat üzere yaşamışlar. Kendilerine dost ve yakın müritlerine, aslandan kaçar gibi, halktan kaçmayı vasiyet etmişler. Halktan kaçıp, uzleti tercih edenlerden, Süleyman Darani Hazretleri müritlerine, Aslandan kaçar gibi halktan kaçının, cemaatle kılınan vakit namazlarında, cuma, bayram ve cenaze namazlarında, halka karışılabilir şeklinde bir vasiyet bırakmıştır. Hazret taliplere, sadece halkla birlikte kılınan namazlarda halka karışma izni vermiştir. Halka karışıldığında, Cenab-ı Hakk'ın unutulduğu hususu, bütün şeyhlerin ittifak ettiği bir durumdur. Birkaç misal verelim. Allah rahmet eylesin. Şeyh Süfyani Sevri şöyle der: "Bu zamanda inzivete çekilmek helal, halka karışmaksa haramdır. Zira bugünün insanları haram şeylere helal muamelesi yapıyor." Allah ona rahmet eylesin. İmam Gazali de bu zamanda inzivete çekilmek farzdır deyip Meryem Suresi 48. ayeti kerimesini buna delil olarak gösterir. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı bırakıp çekilerim. Rabbime yalvarırım. Rabbime yalvarışımdan ötürü mahrum kalmayacağımı umarım. Allah ona rahmet eylesin. İmam Gazali'nin bunu söylemesinin üzerinden altı yıldan fazla zaman geçti. Demek ki şimdi üzület çok daha farz olmuştur. Ey Aziz! Halktan sana hiçbir fayda yoktur. Halkla birlikte olunduğunda ona itiraz etmek olmaz. Uyum sağlamak gerekir. Halkın işlerinin ve sözlerinin nasıl olduğu da ortadadır. Bunlara karşı gelip itiraz etmezsen Hak Teâlâ'ya isyan etmiş, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uymamış olursun. İnsanlara karşı geldiğinde seninle alay edip incitirler. Bu zahmete tahammül edecek olgunlukta değilsin. Dünyayı sana dar eder, sefanı bozarlar. Bu sebeple onlara düşmanlık besler, daha fazla sabredemeyip beddua edersin. Böylelikle, Hak Teâlâ'ya asi olursun. Kurtuluş, insanlardan kaçıp uzlete çekilmektedir. Halktan kaçıp, bütün kapılardan ayrılıp, sana rızık veren, seni yoktan var eden sultanın kapısına varasın. İhlasla, Rabbül Alemin'in kapısını tercih edesin. İhlasla, dost kapısına komşu olunca, her günün bayram, her gecen kadir olur. İki cihanda kurtuluşa erenlerden olursun. Allah ondan razı olsun. Velilerin sultanı Veysel Karani hazretleri sana vahdet gerekir. Kurtuluş vahdettedir der. Allah ondan razı olsun. Şeyh Cafer-i şöyle der. Zaman fesatlaştı. Kardeşlerin hali değişti. Zaman susmak ve evine çekilip oturmak zamanıdır.